o kasıtla yazdığı için ne yapmıştır? Bes sadece besmeleyle yetirmiştir. Ki nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de krallara yazdığı mektupta neyle başlardı? Din besmeleyle ve e, dini bilgiler verirdi orada. Ne istediğini söylerdi. Bu bir risale hükmünde. Allahu Alem müellif de bunu bu hükümde bu, bunu itibar alarak bu hükümde zihninde tasavvur ederek sonuca vararak bu niyetle ne yapmıştır? Hamd ve salat ve selam ne yapmamıştır? Koymamış olabilir. Üçüncü cevap, hamdelenin zikredilmesindeki asıl maksat nedir arkadaşlar? Asıl maksat, Allah'a zikretmektir. Hamdelenin konulmasını, biz neden şimdi dersimize diyoruz, İnnel hamdellillah nehmeduhu ve nestainuhu Bereket olsun, teberrük edelim değil mi Allah'a ibadetimizle bu derste bereket versin. Allah'ı övmek, tazim etmektir asıl maksat hamdelenin zikredilmesinde.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 ve hamdere, şey, hamdere'deki asıl maksat neymiş arkadaşlar? Allah Azze ve övmek, zikretmek. Bu da besmele ile hasıl olduğu için müellif besmele ile yetinmeyi yeterli görmüş olabilir. Tamam mı? Bu da üçüncü cevap. Dördüncü cevap dördüncü cevap olarak şu da denilebilir. Muhtemeldir ki müellif rahimeullah Allah Azze ve Celle'ye diliyle hamd etmiş kitabı yazmadan önce şimdi düşünün ki müellif almış risaleyi kağıt kalemi eline demiş ki içinden innelhamdülillah nahmedühu ve nestaînuhu ve nestağfirü vesaire neyse sonra da ne yapmış arkadaşlar demiş ki ve salatu ve selam ala resulillah salat selam getirmiş sonra ne yapmış kitabını yazmaya başlamış demiş ki bismillahirrahmanirrahim kitabı tevit bu muhtemeldir değil mi bu nedir arkadaşlar muhtemeldir biz her zaman ne yapacağız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 Kendi değil de hamd'ı getirmiş olabilir. Bundan dolayı... Evet, ham salat ve selam. Salat ve selam evet. getirmiştir. getirmiştir. içinden. Sonra ben yazarken de... sadece yazıya salat. dökmemiştir. Bu muhtemel. Tamam. Evet. Beşinci cevap olarak şu denebilir. Bu kitabın, yani kitab Tevhid'in bazı el yazma nuskalarında arkadaşlar. Bazı el yazma nuskalarında. Şimdi eskiden nasıldı kitaplar?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 Tamam. Yani torunu diyor ki benim diyor dedem yani. Onun diyor el yazması nüshası benim elime geçti. Ve orada hamd ve ne vardı arkadaşlar? Salat ve selam vardı ve dikkat edin ilginçtir. Yani ilginç derken çok hoştur. Kendisi kitabını bu itibar alarak şerh ediyor. Kitabına baktığınız zaman nuskada salat selam hamd var ve onları da şerh ediyor zaten. Onusraye o eline geçirdiği e, gerçek o şeyhin elle yazdığı onusraye itibarlararak şerh ediyor. Tamam? Yani bu beş tane ve daha farklı şeyler de söylenebilir sebep olarak. Neden müellif hamd ve e, salat ve selamı zikretmediğine dair. İbn Hacer rahimehullah Fetuh e, Buhari'nin Fetuh e, İbn Hacer fetul Bari'de Buhari'nin sadece besmele ile başlayıp hamdele ve salat ve selam ile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 Müellif Rahimullah Allah ve رسولünün önüne geçmemeyi murad etmiştir. Özellikle Kitabu't Tevhid, özellikle kitap Kitabu't Tevhid yani tevhid kitabı olunca bunun önemiyeti daha çok öne çıkıyor. Allah'a tazimden ve edepten dolayı Allah'ın kelamı önüne bir şey almayıp Allah'ın kelamı ile başlamayı tercih etmiş olabilir. Bu sebepten dolayı ne oldu? Bu sebepten dolayı yazmamış olabilir. Peki müellif nasıl başladı dedik Dedi ki Bismillahirrahmanirrahim sonra kitabu tevhid ve kavlullahi veya kavlillahi iksisahih kavlullahi teala ve kadar rabbuke en la te'abudu illa kitabu tevhid ve Allah azze ve Celle Allah senin Rabbin ondan başkasına ibadet etmemeyi emretmiştir babı kitabı şeklinde kitaba girmiştir. Direkt Allah'ın kelamıyla başlamıştır kitabında direkt başlıktan sonra.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 Ne diyor müellif baştan öyüp sesli? Bismillahirrahmanirrahim kitab tevhid. Evet arkadaşlar ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim kitab tevhid. Bakın bu iki lafıza dikkat edin. kitab tevhid. Bunlar üzerinde biraz duracağız. Şimdi kitap mahzuf olan müptedanın haberidir. Yani önünde bir kelime eksik. Nedir o? Yani her kitab-ı tevhid demek. kitab tevhid ne demek? Yani bu kitab-ı tevhiddir demek. Kitabın ismi ne arkadaşlar? Kitabı tevhid. Açılımı ne? Bir kelime orada boş. Nedir o kelime? Haza. Yani bu. O zaman ne oluyor cümle? Bu tevhid kitab kitabıdır. Tamam? Her defa kitabı tevhid. Peki kitap kelimesi ktebeye ktabunun mastarıdır arkadaşlar. Mastar bir kelimedir. Bu kelimenin manası maddesi elceme demektir arkadaşlar. Şimdi bu kelimenin bir yapısı var. Bu yapısı e, bizim gördüğümüz haliyledir kitap.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 Şeyh, e, Salih Fevzan zikrediyordu o cümleyi. Tam unutmuş olabilirim. Ee, Sumiyel harrazu katiben liennehu yecmau beynel rika. Kitab-ı Tevhid'in başında öyle diyor. Diyor ki harraz, terzi yani katip diye isimlendirmiştir. Çünkü yamaları bir araya toplar. Bak ketep oradan gelme. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Burayı anladık. Tekettebe benufulanın izac u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 Tevhide gelince arkadaşlar, Kitabu Tevhid dedik değil mi? Müellif ne demişti? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'i anlattık. Sonra Kitabu Tevhid, Tevhid kitabı. Kitap lafzını da anlattık. Şimdi geldik tevhide. Tevhid kelimesine gelince, tevhid kelimesi vahhadey vahhidu'nun mastarıdır arkadaşlar. Aslı vahhede, birledi. Yuahhidu birliyor. Tevhid birlemek demek. Tevhid nedir arkadaşlar? Birlemek. Lugatta yani ca'le ke şey'e vahiden. Bir şeyi tek kılman demek.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 Biz bize yöneltilen bir emri ne İşte tek edelim. kılıyorum dediğin zaman kılma. Yani, hani bu şey diyorsun. Dediğimiz... Bakın ca'le ca kelimesini önce bir dikkat edin. Ca'le Ca kılmak demek arkadaşlar. Ca'luşşeyi vahiden dediğinde bak bütün kelime ca'lede ca e, kalıyor. Buraya dikkat edin. Yoksa şey kaçar. Ca'leyi Ca aklınıza tutun. Ca'le Ca kılmak demek. Şimdi biz ca'luşşeyi vahiden dediğimizde bir şeyi tek kılmak. Şimdi zaten e, şeyde birçok ilah olduğunu yüce işte nefis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 E biz mi Allah'a tek olmaya dönüştürdük, yarattık ve haşa? Yani değil mi? Böyle bir şey yok. Bundan dolayı mesela adlı eserinde belirttiği gibi. Diyor ki bazı ilim ehli ki bu yani diyor ki tevhid kelimesi Allah'a nispet edildiğinde واحدا, onu tek kılmak denmez diyor. Onu şu fiillerinde tek kılmak yani kılmak lafzı kullanılmaz diyor. Bunu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 Birilerinin onu tek kılmasıyla değil. Yani kulların onu ceal etmesiyle değil. Ceal kılmak dedik ya. Anladık bu işgaliye kaldık mı? Ancak Es-sefârininin bu söylediği pek ne de değil arkadaşlar? Pek vecih değil. Yani pek doğru, pek e sağlıklı ilmi değil. Yani Kat'i olarak. Çünkü ceal kelimesi arkadaşlar. Kullanılır bazen. cael kelimesi bazen kullanılır. Yani kılma kelimesi cael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 Çünkü neden? Bazen ca'l kelimesi kullanılır. Bununla ne kastedilir biliyor musunuz arkadaşlar? El hukmu bir şey, ala şey kastedilir. Yani bir şey hakkında hüküm manasına, hüküm verme manasına gelir ca'l kelimesi. Kılma kelimesi bazen bir şey hakkında hüküm verme manasında kullanılır. Mesela ne gibi? Allah Kur'an'da buyuruyor ki arkadaşlar, Zuhruh Suresi 19. ayet. Ve ca'lul melâiketel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 bunu almanızı tavsiye ederim inşallah. Hı. Tamam? El müfredat ismi El müfredat. Rağibü'l-Esfahani'nin. Tamam arkadaşlar. Orada da ca'aleye bakarsanız daha birçok manası var. Bu iki tanesi. O zaman biz diyoruz ki mesela e, İmam-ı bu itirazına e, diyoruz ki yani sizin zikrettiğiniz ki bunu alimler söylüyor, biz değil tabi. Sizin zikrettiğinize göre ne? Biz Allah'ı tek kılmak lafzını kullanamayız. Çünkü kılma lafzı bir şey yaratmak.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 ve sen de onun yerine sadaka verseydin, onun yerine oruç tutsaydın, ne yapardı? Bu ona fayda verirdi arkadaşlar. Bakın lafız ne? Lew kâne ekarra bil Eğer tevhid ne yapsaydı? İkağı etseydi. bin Hanbel'in müsnedinde bu hadis. Şeyh Elbani'de zaten Hasan diyor, Ahmet Şakir'de sahiliyor bu hadis. Hadis maruf, tevhid lafz. Tamam. Yine başka bir Nas'ta. Diyor Onu ki bir nebi. Diyor, diyor ki baba şayet babana gelince eğer tevhidi ikrar eden birisi olsaydı ve sen de onun yerine sadaka verseydin onun yerine oruç tutsaydın bu ona fayda verirdi. Tamam? Yine nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste diyor ki yedhulu kavmun min ehli min ehli tevhid. Bakın tevhid, tevhid ehlinden diyor bak. Hani biz diyoruz ya, hep muahid ehli, tevhid ehli kardeşler diyoruz. Bakın aynı lafzı nebi sallallahu aleyhi ve sellem kullanıyor hulu kamun min ehlitmin ehli tevhidi en nara sümme tudri kuur rahme u feyyakrucu ne ve yukauna alaabil cene fefidu aleyhim diyor ki Tevhid ehlinden bakın Tevhid lafısı bir kısım insanlar ne yapar ateşe girerler sonra rahmet onlara ulaşır Sonra ateşten çıkarılırlar ve cennet kapısına atılırlar. Bırakılırlar. Sonra ne yapar? Cennet ehli onların üzerine su döker. Tevhid kelimesi. Allah Azze ve Celle de bizim onların üzerine su dökenlerden olduğumuzu nasip etsin inşallah. Su dökülen değil de su dökenden olalım inşallah. Evet. Yine Bukhari, Müslim hadisi arkadaşlar. İbni Ömer'den hadis.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 Makama geldi diyor. Yani makam İbrahim var biliyorsunuz. Tavaf yedi kere dönersin sonra ne yaparsın? Makam İbrahim'in gerisine çekilirsin. İki rekat namaz kılarsın orada. Ondan bahsederken diyor ki makamı İbrahim'e geldi tevhid namazda tevhid ile ee, kulya eyyuhel kafirin okudu. Tevhid ile kulya eyyuhel kafirini okudu. Yani tevhidi okudu ve kulya eyyuhel kafirini okudu. Ne demek? Yani ihlas suresi. Yani diyor ki ihlası okudu diyeceğine ne diyor?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 O yüzden Rabbe kerimesinin asla Rab bundur. Yani daha açlı Rabi bundur. Yani ismi faildir. İlah ise ismi mefuldür. Tamam. İsmi meful ile ismi fail arasını ayırmamak cehalettir. Rububiyet ile uluhiyet lafızlarının arasındaki mana farkına gelince arkadaşlar dedik ya kelime olarak fark var zaten kelime yapısı olarak. Neydi o fark? Birisi meful, birisi fail. Yani birisi işi yapan, birisi yapılan. Tamam mı?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 Tasarruf eden Maliktir. Her şeye sahibidir. Malikyev-i Allah ne? Başkasını terbiye edendir. Tabi. Anladık mı arkadaşlar? Rab kelimesi. İlah ne? İlah ne? İbadet edilen, bo boyun eğilen. Bak arasındaki farkı görüyorsun. Bir seyyid vardır. Hiç de boyun eğilmiyor, ibadet edilmiyordur belki. Belki de yaşlanmıştır. Kölesi dövüyordur onun yanında. Olabilir yani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 Tamam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela kaybolan deve hakkında e, hadiste belirtirken ne diyor? <gülüyor> Hatta yelkâha rabbuhâ. Ta ki o devenin Rabb'i ne yapar? Onu bulur. Devenin sahibine ne ismi verdi arkadaşlar? Yok, Rabb i. ismi verdi. Bak. Devenin Rabbi bulur. Yani sahibi. Çünkü Rabb'in manalarından biri ne dedik biz? <gülüyor> Sahip. Bak bu hadis ona delil. Zaten lugatta var. Hiç hadis olmasa da. Çünkü kelime olarak içinde mevcut zaten. Anlatabiliyor musun?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 de i̇şte namazın rükünleri vardır, şu kadar. Vacipleri vardır, mendupları vardır, şu kadar. Buna ne denir arkadaşlar? İstikra. Nebi sallallahu aleyhi de mevcuttu. Bu sahabelerde de sadece isimlendirmiyorlardı. Sahabenin birisi Fatiha okumasa namazını kılmak zorundaydı. değildi. okumasa kılmak zorunda değildi. Biz bunun naslarda görüyoruz. Ebu Hüreyre'nin okumadığını, Allah Resulü'ne ne okuyorsun dediğini. Bak sahabelerin indinde bu mana mevcuttu. Fatiha e şart saymış. Sübhaneke'yi yapmamış. Şart saymamış. Sadece ahiler buna şart ismi vermiş. Anlatabiliyor musun?